Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Mahir Ünsal Eriş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Mahir Ünsal Eriş, 1980 yılında Çanakkale'de doğdu. Bandırma'da büyüdü. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde okudu. Çeşitli dillerden çevirmenlik yaptı. Gençler birliktedir. Söylenişi bile güzel. İletişimden daha önce çıkan kitapları 2012'de Bangır Bangır Ferdi çalıyor evde. 2013'te olduğu kadar güzeldik ki bu 60. Said Faik hikaye armağanını kazandı ee, ve en son olarak da 2015'te Dünya Bu Kadar adlı romanı yayınlandı. Bütün eserleri iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor Mahir Ünsal Eriş'in. Ee, isterseniz şeyle başlayalım mı? Bu genel olarak hikayelerde e, biraz e, son romanınızda da var. Böyle 70'li ama özellikle 80'li yılların atmosferi. Yani daha hı. böyle hani günümüzden çok böyle bir eskiyi anlatmaya meyyal bir haliniz varmış hı hı. gibi geldi bana. Ee, neden böyle hı hı. acaba? Yani aslında bunu tam olarak kasıtlı bu niyetle yapıyor hı. değilim yani 80'leri 70'leri anlatmak hı hı. gibi özellikle böyle bir kaygım yok ama biraz herhalde insan daha uzaktan baktığında hmm. daha çok ayrıntı görebiliyor sanırım öyle bir yani hmm. daha daha geniş bir resim görebiliyor galiba böyle böyle bir şey olabileceğini İnanıyorum yakın zamanda şey izledim Woody Allen'ın e, Midnight hmm. in Paris hmm. filmini izledim orada da ona benzer bir durum vardı yani orada biraz daha bende parçalar biraz daha yerine oturdu galiba yani hani hmm. herkes geriye dönüp baktığında kendinden bir iki kuşak önceki e, zamanı biraz daha böyle hayranlıkla izliyorum galiba herhalde benimki de ondan daha karmaşık bir sebep değildir diye düşünüyorum. Peki bunun için bir ön çalışma yapıyor musunuz? ...yani sonuçta hani bu yaşanmamış... ...bir zaman dilimi. Gerçi yaşamak da... ...gerekmez hani yazmak için aslında ama... Aslında pek yapıyor değilim yani aslında... Hmm. ...yazarken böyle pek... E, ...belgesel bir... ...birikimim olsun Hı -hı. diye... ...uğraşmıyorum. Yani Hı -hı. uğraşmamaya da... ...dikkat ediyorum çünkü Hı -hı. yani... Bu ...belgesel niteliği kazanan... ...bilgi Hı -hı. birikimini ben daha sonra... bir ...hikayeye dönüştüremiyorum, bunu beceremiyorum. Hı -hı. Yani gerçeği mevcut... E, ...olmuş... ...yaşanmış şeyleri... Hı -hı gusallaştırmak bana biraz zor geliyor yani hikaye hı hı. tarif ediyormuş şimdi hissediyorum hı hı. O yüzden çok böyle derinlikli bir araştırma yaptım söyleyemem hı hı. biraz ayıp olur bu ama yine de aşağı yukarı hep böyle etrafımda bu dönemde yaşamış hı hı. insanlar olduğu için biraz da hep söylediğim bir şey var. Yani insanların anlattıklarını biraz kulağım deliktir. Yani, yani hı hı. yan masada insanlar hı. ne konuşurlar, otobüste neyin sohbeti geçer hep bunları dinlerim. Biraz da herhalde böyle eski yani eski derken kendinden bir iki kuşak önceki hı hı. insanları kastederek söylüyorum. Dinlemeyi severim ve onları hı hı. korurum. An anlat anlatmak üzere değil ama en azından bilgi olarak bir yerlerde hı hı. saklarım diye düşünüyorum. Evet, ben de mesela öyle düşünmüştüm. Herhalde bunlar dinlenilen hikayeler ve kafada bir yer etmiş ve evet, on, sonra biraz uygun uygun zaman geldiğinde evet, e, bunlar hani oldu. çıkıp kendi seslerini duyursunlar. Ama mesela romanda yani benim fiziksel olarak yetişemeyeceğim zamanlar da vardı. Hmm. Mesela işte Kore Savaşı hmm. zamanı, Şeyliler, Cumhuriyet'in artık, ilk yılı, 27 Mayıs dönemi, hmm. hani o dönemler falan da vardı. Onlar da herhalde biraz okuduklarımdan, izlediklerimden, gördüklerimden, hmm. yine dinlediklerimden beslenen hmm. şeyler. Tam <Gülüyor> <Gülüyor> biraz şeydi yani onu e, konuşuyoruz bu. E, şimdi sizin aslında bir tip var. Yani hikayelerinizde özellikle iki hikaye kitabında da bir, bir, bir tip yaratmışsınız aslında. Bu böyle bandırmada yaşayan hani bir sahil kasabasında. Hı hı. Belirli özellikleri olan. E, ve e, hani bu önemli bir şey aslında bence. Hı hı. Ve bu kitapları okuduğunuzda sizin kafanızda bir, birisi kalıyor. Hani hı hı. ve birisi canlanıyor. Hani her seferinde başka birisini ve başka birilerini anlatsanız da. ...bu düşünülerek yapılmış bir şey mi... ...yoksa kendiliğinden ortaya mı çıktı? Muhtemelen ki, kendiliğinden ortaya hmm. çıkan bir şey... ...çünkü ben biraz şey inanıyorum... ...insan sınıfının dilini konuşur... Hı -hı. ...ve sınıfının coğrafyasını... Hı -hı. ...yaşar... ...biraz onunla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum... ...yani benimkinde hem sınıf diliyle... ...hem de o Hı -hı. bölgesel... o ...yani memleket... ...kimliğinin bir araya gelmesinden... ...kaynaklı olarak böyle bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum... ...tam olarak söylediğinize katılmamakla beraber... Hı -hı. Ama gerçekten de böyle çoğunlukla alt-orta sınıf diyebileceğimiz... ...işte hı hı. böyle eğitim düzeyi hakkında fikir sahibi olamayacağımız kadar hı hı. muğlak... ...ama yine de iletişim kurabileceğimiz hı hı. kadar belli bir eğitim ve kültür düzeyini yansıtan... Hı hı. ...çoğunlukla iş, güç, hayat, memat meselelerinde... Hayal ettiği başarıya ulaşamamış insanlara dair hikayeler hatta onlara dair küçük kıyamet hikayeleri hmm. oldukları söylenebilir bu ilk hmm. iki kitap için. Ama hatta yani romanda da böyle epey, epey başarısızlık hmm. hikayesi hmm. var ama bununla birlikte başarı hikayeleri de var tabii. Ama ilk iki kitap için dediğinize kimi yönlerden katılıyorum evet böyle hmm. böyle bir durum var. Bunun hem memleket e, hmm. bağıyla hem de sınıf dilini konuşuyor hmm. olmakla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama bu önemli bir şey bence çünkü yani edebiyatın salt sınıfsız ve hani mekansız olması da... ...evet tamam öyle bir şey de e, olabilir tabii hı hı. bu da değerli bir şey ama... ...hani özellikle bu dönemde e, edebiyatın e, belirli bir e, ne diyeyim e, bir resmi canlandırabiliyor olması... Ee, ...o yazarın kendisine hasta bir üslubu olduğunu da gösteren bir şey. Yani ayırt edici bir şey. Hı hı. Bu, bu önemli bir şey bence. Çünkü e, ayırt edici olmayan bir yazar... ...yani bir yazarı diğer yazarlardan ayırt edemiyorsak artık biz... ...ki hı hı. bu artık çok yaygınlaşmaya başladı evet, Türkçe edebiyatta. Dolayısıyla bu önemli diye düşünüyorum hı hı. ben. O anlamda da hani bu... Kitabın... Önemli olmakla beraber çok üzerinde saplanmadan takılmadan hızla terk edilmesi gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum ama yani hı hı. hani e, ya biraz tekrara düşmek hı hı. kaygısı beni hı. yani böyle sancılardan sancılara sürüklüyor hı. diyebilirim yani hani bu tekrar düşmekten korkmak bir yana biraz da şeye inanıyorum yani bir kitabın ancak ve ancak dünyaya yeni bir şeyi söylemek için yazılması gerektiğini inanıyorum biraz Öyle olunca da yani bu ilk iki kitapla, ilk iki hikaye kitabıyla anlattığım dünyanın biraz uz uzağına düşmeye çalıştım mesela Hı -hı. üçüncü kitapla. Evet. Çünkü e, yazdığım yeni bir şey de önceki yazdıklarım üstüne en azından bir küçük tuğla daha koymayacaksam Hı -hı. hiç yazmanın anlamı yokmuş gibi geliyor bana biraz. Hı -hı. O yüzden evet dediğiniz doğru böyle bir... Hı -hı. E, yani tipik denebilecek bir karakterleşme, bir atmosferleşme hmm. var belki ilk kitapta. Ama o benim hızla terk etmeye çalıştığım bir şey. Hmm, bir daha da, da değişecek yani evet, bundan sonra. Ne i̇nşallah. güzel. <gülüyor> Şimdi biraz bu tam sizde bahsetmişken... ...bu başarısızlık hikayeleri... ...biraz şeyi de konuşalım istiyorum aslında. Bu yani özellikle bu son beş yılda... ...Türkçe edebiyatın hani bir takım karakteristikleri... ...artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Ve siz de tabii hali hazırda bu edebiyatın içinde olan bir yazar olarak... ...bunların içindesiniz. Ve benim bir takım şeyler dikkatimi çekiyor. Mesela bu bahsettiğiniz işte... ...başarısızlık hikayesi... Hı hı. Bu, ...bu çok yaygınlaştı hı hı. mesela... ...hani... E, ...eskiden mesela tutunamayanların... ...getirdiği bir rüzgarla zamanında değil... ...gerçi sonrasında bir tutunamayan figürü... ...hani hı hı. ne diyeyim... E, ...çok kullanıldı hı hı. mesela... ...şimdi de bir işte kaybeden... ...başarısız hı hı. E, kişi figürü... ...böyle bir şey oldu... ...hani neredeyse biz tutunamayan... ...kaybeden, Buna doğru... ...ilerleyen bir e, figür izledi... ...edebiyat... Ya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Ya bunu ben bir dönem olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Bunun geçiş bir şey olduğuna inanıyorum, inanmak hı. istiyorum. Evet. İki şeye bağlıyorum bunu hı hı. kendi baktığım yerden. Birincisi e, aşağı yukarı e, 12 Eylül'ün yarattığı hı hı. kültürel ve sosyal iklimden beri hiç kimse umuttan bahsetmiyor. Yani... 70'lerde yükselip artık böyle yani hani şeyde romanda kullanmıştım buna benzer bir ifade. Hmm. Artık böyle hani ışıkları yakından hmm. görünmeye başladı. denilecek kadar yaklaştığımız o hmm. ümit hmm. halinin 80'lerle birlikte 80 darbesi ve arkasından gelen 80 yıllarla birlikte biraz böyle sükuta uğradığını ve böyle açıkçası biraz insan, insanları ümitsizliğe doğru ittiğini ...düşünüyorum ve bunun... ...ister istemez edebiyatta karşılığını... ...görecektik ve gördük. Bu bir yanı, diğer bir yanı... ...ben biraz bunun... E, ...ya bu pazar, piyasa... Hmm. ...satış, reklam hmm. falan... Gibi, ...böyle şeyler çok çirkin buluyorum ama... hani hmm. ...bahsetmeden de geçemeyeceğim. Bunun satılabilir bir metaya dönüştüğünü... ...düşünüyorum. Yani... Yeah. ...kaybeden denen... ...şeyin aslında... E, ...yine çirkin bir ama... ...bir trend olduğunu düşünüyorum ve... Evet. ...bunun satılabilir bir değere dönüşmesiyle... ...birlikte... E, ...biraz bu konuya... ...hücumun arttığını... Hı. ...düşünüyorum yani... Hı. ...bu özellikle sosyal medyayla... ...pompalanan Hı. hatta biraz daha... ...geriye gidelim yani sosyal medyanın bu kadar... Hı. ...yoğun olmadığı bir dönem... ...afili filintalarla başlayan... E, ...ve arkasından... E, ...şeyle beraber, o sosyal medyayla beraber e, hız, daha hızlı şekilde pompalanan bir erkek tipi var her şeyden hmm. önce. Evet, onu da ee, Şu e, bitirim, Hı -hı. maço. Yani her şeyle erkek Hı -hı. ve eril. Çok. E, saldırgan. Hı -hı. E, ama devletçi. Ama... ...tırnak içinde... ...devrimci olmayabilir... ...yani <gülüyor> çünkü böyle şey yani İslami cenahta da... Hmm. ...var hani bu, bu türden hmm. şeyler ...gerçi onlar da hani kendi cenahı içinde devrimci... ...muhalif diyelim evet, daha öyle, doğrusu öyle devrimci değil... ...kenarda duran hmm. diyebiliriz belki... Ee, ...ama bütün bu... ...maçoluğa rağmen... ...işte annesine şiirler yazabilecek kadar içli... ...işte... ...bir sadri alışık filmi seyrederken... ...ağlayabilecek kadar... ...işte duygusal... Ee, ...bitirim ama bir yandan da... ...işte böyle çok içli... ...çok böyle... ...nasıl diyeyim... ...annesinin kuzusu... Hı. ...adamlar... Hı hı. ...yani hem figür olarak... ...yani böyle hani şey olarak, karakter olarak... Hı hı. ...hani böyle tiplerin... ...hem de bunları yaratan karakterlerin... ...yani hı hı. onların da başla başına... ...karakter olduğunu düşünüyorum... ...bu karakterlerin de biraz sosyal medya pompalamasıyla... ...artık geçer akça olduklarını ve e, bu bu tipler olmaya hücum başladığını görüyorum. Ve bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o, o edebiyat da artık yavaş yavaş okurunu yitirmeye başladı. Yani hani onun da artık çok uzun ömrü olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki hı hı. E, edebiyat... Dünyasının çok büyük bir kısmının da bu eril e, algı ve eril dile karşılığında çok büyük bir savaş içinde olduğunu da biliyoruz. Ve bunun hı hı. zaman zaman e, bu... E, Ta, ...tiplere, karakterlere... Hı hı. ...nedamet getirtip hani böyle... Hı hı. ...onları hizaya çektiğini de biliyoruz yani... ...bu şeyleriyle, mücadeleleriyle... ...açıkçası... E, ...bunun geçici bir rüzgar olduğunu düşünüyorum... ...tıpkı e, zamanla çok tutulup... ...sonra kimsenin hatırlamadığı televizyon dizileri gibi... Hı hı. ...bunların da zaman içerisinde... ...aynı kaderi paylaşacağını düşünüyorum yani... E, kalı ...kalıcı olan şeyin... ...edebiyat olacağına inanıyorum açıkçası... Evet, ee, şimdi ikinci bölüme... ...geçmeden önce bir ara vereceğiz... Hı hı. Ee, biz biliyorsunuz e, kitaplardaki şarkıları ya da işte e, yazarlarımıza ilham veren şarkıları çalıyoruz. Ne çalalım bugün? E, şimdi şöyle anlatayım. Benim ilk kitabımda Biliye Hikmet diye bir hikaye hı. var. Orada Biliye Hikmet e, çocukları yakaladığı zaman onlara bir şarkı söylerdi hikayede. E, pişman olur da bir gün dönersen hı hı. bana geri Hüzzam makamında şahane bir eser evet. Onu dinlersek ben çok bahtiyar olurum. Ne güzel. Dinleyelim o halde. What you Kabaha tekrar 94.9... ...Açık Radyo'dasınız... ...Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda... ...Mahir Ünsal konuşmaya devam ediyoruz... ...şimdi biraz bu birinci bölümde... ...kaldığımız yerden devam etmek istiyorum... ...aslında ben... Ee, ...şimdi biz arada konuştuk tabii... ...bu Afilli Filintalar ve Günümüz Edebiyatı'na... ...dair e, konuşurken... ...kendinizin de Afilli Filintalar içerisinde... ...olduğunuzu yazmaya devam ettiğinizi söylemiştiniz ama... ...bu başarısızlık, ümitsizlik... ...meselesinde biraz bana şey geliyor... ...yani... Hani e, bir ayırt edici unsur olarak ben kendi açımdan bir okur olarak bu e, keder meselesini önemli buluyorum. Mesela Hı -hı. keder başka bir şey ama Hı -hı. hüzün ve acıklı olma hali başka bir şey. Hı -hı. Hani bugün böyle gerçekten hani kaybeden, başarısız bir acıklı bir tip var ve bu rahatsız edici bir tip. Hı -hı. Ama hani bir de gerçekten hani e, şey olmayan, maçı olmayan ve bu ülke tarafından hani bizzat erkekliğin ...kendisine verdiği görevlerden dolayı... Hı -hı. ...hani bu erkeklikle e, de bir mücadelesini sürdüren... E, ...kendi yaralarını göstermeye açık... ...hani evet erkeğim ama benim de yaralarım var... ...fakat bu yaralar sadece e, ben olduğum için değil... ...bu toplumun bana ben olma görevini Hı -hı. verdiği için... ...hani Hı -hı. E, göstermemem gereken ama... ...hani gösterdiğim ve bunları açık etmekten de... E, ...ne diyeyim gocunmadığım... ...fakat bunun kendisinde bir keder de yarattığını. Çünkü bu kederli bir şey. Yani Hı -hı. bir tarafta. Hani hem onun bulunduğu bilmem ne. Böyle de bir durum da var. Ama bu önemli. Be Ayırt edici olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben. Bütün bu hani e şeyler içerisinde. Hani bu erkek ve eril dilin içerisinde. Hani bunu eril bir dille yapanlar da var ama hani bunu eril Hı -hı. dilden mümkün olduğunca uzaklaşarak yapmaya çalışanlar da var. Şimdi buradan sizin edebiyatınıza gelirsek. Hani sizin edebiyatınıza da giderek bu dünya bu kadara Doğru giderken en azından benim kendi okuma tecrübemde bir erillik yok benim kendi adıma. Giderek daha azalan bir eril dilden belki hı hı. bahsedebiliriz. Evet bunlar erkekliği ama mesela sizin erkekleriniz şey değil, acıklı değil. Bence kederliler hı hı. ve bu keder iyi bir şey yani kötü bir şey değil o kederli olma hali. Ee, neden kederli sizinkiler? Biraz oradan bahsetsek ya da öyle ben... biraz, biraz, <gülüyor> Bana biraz, öyle geliyor. <gülüyor> biraz ben kederliyim galiba herhalde hı. o biraz... <gülüyor> ...sinmiştir diye tahmin ediyorum ama... ...yani bilmiyorum ki... az yazdıklarım üzerine konuşabilecek... ...durumda da değilim galiba... ...yani hmm. hani... ...ne desem boş yani, ne hmm. desem parazi... ...hani şurada... ...şunu bunu yapmak istedim... ...diyemeyeceğim bir şey de yok aslında yani. Hani... Peki o zaman şöyle sorsam mesela... ...buna kafa yoruyor musunuz öyle diyeyim? Yok yormuyorum. Yani, hani yani şuna bir... kafa yoruyorum. Yani bu moda olmasın. Hani bu bu adam... ...evet ben de bu erkekleri anlatıyorum ama... ...hani bu erkeklerde şey gibi olmasın... ...hani o bir, birinci bölümdeki konuştuğumuz gibi. Yok ama yani bir şekilde... ...yani hmm. ideolojik duruş... ...işte hmm. dünyaya bakış hmm. gibi böyle hani... Bu çok hani böyle insanın artık tabiatından gelen Hı -hı. bir takım motivasyonlar Hı -hı. burada belir, belirleyici oluyordur ama buna çok hani Hı -hı. bir böyle metot gibi Hı -hı. sarılmıyorum. Fakat şuna dikkat ediyorum yani Hı -hı. eril dili her geçen gün biraz daha terk etme, eril Hı -hı. bir bakış açısını... Her Hı -hı. geçen gün yani sadece eril olması da değil yani her türden cinsiyetçilik Hı -hı. her türden işte türcülük mütehakkim hani evet de. evet bu türden böyle hani her türden dayatmacı e, düşünceyi en azından dilden atmaya çalışıyorum yani hani Hı -hı. şeye bile özen gösteriyorum yani karakter hani işlediğim bir karakterin bile ne bileyim küfür ederken hani cinsiyetçi hmm. bir küfür ediyor olmasından mesela ben kendi adımı onun velisi olarak hicap hmm. duyuyorum ama bir şekilde dünyada böyle bir şey dünyada böyle bir yer yani hmm. bu hani benim değiştirebileceğim bir şey değil ama öyle olmaktan kaçınabileceğim bir şey hmm. olduğu için buna, buna özen gösteriyorum ama böyle ya şimdi bir hikaye anlatayım yeni bir karakter yaratayım. ...ve öyle kederli olsun ki insanların hmm. içini kazısın gibi böyle bir hmm. şeyle bakmıyorum. Yani öyle öyle ö, öyle yaptığım gün hmm. zaten bana her şey müstahak demektir yani. Hmm, anladım. Ya, mesela burada daha önce de şey yine bu Ayfer Tunç'a konuşmuştuk bu keder meselesini. Hmm. Hani keder meselesinin önemli ve değerli bir şey olduğunu... ...hani bunu arabesk ve daha acıklı bir şeyden e, uzaklaştırmanın da edebiyata daha yaklaştıran bir şey olduğunu... Mesela biz o anlamda hani e, düşünmüştük. O yüzden sizin edebiyatınız buna uygun bir örnek olabilir gibi geliyor. Şimdi giderek zamanımız daralıyor. Yine bununla bağlantılı olarak bu programın sonunda bir de şeyi konuşalım istiyorum. Hani bu başarısızlık, ümitsizlik hep e, buralarda dolaştık. Yine bu keder hali falan da olduğunda... E, bu 12 Eylül mesela yine Hı -hı. Türkçe Edebiyat'ın yani çok işlemeye başladığı bir konu. Yani Hı -hı. bugün gerçekten e, genç edebiyat diyelim. Hani e, sizin kuşağınız ve hatta sizden bir sonraki kuşakta Hı -hı. bu 12 Eylül ile bayağı bir uğraşmaya başladı. Sizin de zaten meselelerinizden biri size Hı -hı. de var 12 Eylül. Hı -hı. Neden? E, yani bu bizim tanık olduğumuz en yakın e, toplumsal travma olduğu içindi fakat bu yani benim yazdıklarım hep e, henüz geziyle karşılaşmamışken yazılmış şeylerdi hı hı. yani hı hı. artık gezinin e, toplumsal bellekte yeni bir sayfa açtığını ve o sayfaya Yeni edebiyatının da yazılacağını düşünüyorum ama hmm. ama 10 yıl sonra olur ama 15 yıl sonra hmm. olur yine bilmiyorum. Bir de, şimdi de olur yani. Şimdi de oluyor ama genellikle hmm. başarısız örneklerle karşılaştık şimdiye kadar. Bundan sonra daha daha ilerine olacağına inanıyorum. Fakat e, ben biraz daha politik bakıyorum 12 Eylül meselesinde. Yani böyle hmm. ne acılar çektik işte hmm. e, yoksulluk fakirlik Öyle içindeydik ama, ama evet. Bugün hani böyle şey hmm. gibi değil. Böyle biraz biraz daha böyle politik bir mesele olarak görüyorum. Hı -hı. Yani bu bütün bunlara sebep olan adam hasta yatağında eceliyle Hı -hı. öldü ve bunu evet. asla sindirmeyeceğim. Yani dolayısıyla bunu hani bunu bir mesele edinerek Hı -hı. yazdığım için de bir, bir politik bir açı yakalamaya çalışıyorum oraya bakır, bakarken de yani genellikle. Evet maalesef bugünkü programımızın sonuna geldik. Ee, Mahir Ünsal Eriş'le söyleşimizi haftaya da devam edeceğiz. Ee, biz e, okurlarımıza Dinleyicilerimize siz okurlarınıza e, veda ederken yazarımızın e, kendisinin kendi eserlerinden kendisinin sesiyle bir şey okumasını rica ediyoruz. E, bugün de ne okuyalım ne istersiniz? Şey okuyabiliriz ya benim adım Feridun'un girişini okuyabilirim. E, peki o halde hoşçakalın görüşmek üzere. Yaşa işe güce itibara en ufak hürmeti olmayan bu acıya aşk acısı diyorlar. Kim olursan ol seni saklandığın yerde er ya da geç buluyor. Gelip göğüs kafesini ateştesi vaz diyor. Ve sen içeride kapkara kurum tutuyorsun. Ağzını açsan alevler verecekmişsin gibi. Ciğerlerini damla damla kurşun eritiyorlarmış gibi. Kolay kolay geçmiyor. Geçtiğinde de sen geçmiş olduğunu bile fark etmiyorsun. Yağmurlu havalarda sızlayan eski bir kırık gibi sızlayıp duruyor. Kendini hatırlatıyor. Bir tadı, bir kokusu, bir eti var hatta. Bir kütlesi. Gelip göğsüne oturmasından belli. Kokusunun kütlesini hesap edemiyorum ama bir tadı varsa bence o genizde kalmış greyfurt tadını andırıyordur. Çok sevdiğim bir şeye benzeyen ama o olmadığını da bal gibi bildiğin bir tat. Acı, buruk. Portakala benzeyecek neredeyse değil ama işte. Hani kelime çok havalı olmasa kekre diyeceğim. İstediğin kadar yutkun, üstüne istediğini ye, iç, geçmiyor. Genizinden aşağı yuvarlanıp gitmiyor. Ne yediğinden anlıyorsun, ne içtiğinden. Allah belasını versin.